Diğer dinleyenler bir fıkıh sohbetine daha birikteyiz. Allah'ın selamı bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz hocam diyor e, miras taksimi ile ilgili olarak e, şartlara göre değişiklik olabilir deniliyor. Mesela Karadeniz bölgesindeki hanımlar daha çok çalışıyor hem de ağır işlerde erkeklere göre daha fazla emekli emekleri geçiyor. Hatta orada bırakınız erkeğe iki hisse vermeyi, kadına iki hisse verme gerekmez mi diye bir soru sormuş. Evet bazı bölgelerde maalesef bu gibi uygulamalar akla gelebiliyor. Yani hanımefendileri gerçekten tarlada, tapuda, bağda, bahçede aynen erkekler gibi bazen erkeklerden daha fazla çalıştıkları da oluyor. Bu yüzden de hanımların elbette meydana gelen malda, mülkte, servette, taksitle, ...alınan borçların ödenmesinde önemli bir rol oluyor. Bu acaba mirasa nasıl yansınır diye kardeşimiz bir soru soruyor. Şimdi Bununla ilgili olarak tabii ki Kur'an-ı Kerim hadis baktığımız zaman önce şunu görüyoruz. Yani biz temel olan önce Kur'an-ı Kerim'de yer alan hükmü bilelim. Ondan sonra hak hukukla ilgili ne gibi değerlendirmeler yapılır, ne gibi tespitler hakkın miktarını belirleme bakımından akla gelir... Onu tabii ki değerlendirme gerekecek. Şimdi e, bilindiği gibi Mekke-i Mükerreme döneminde 13 yıl süreyle cahiliye döneminden geldiği şekliyle malın mülkün taksimi, miras konuları cereyan ediyor. Ve kadınlar e, mirastan genelde pay alamıyor. Ailede erkek çocuklar varsa e, miras genelde onlara veriliyordu. Medine Münevvere'nin de ilk iki yılında bu uygulama devam ederken İlk defa Saad bin Rebi diye bir sahabe var Ensar'dan. Zengince sahabilerden. Kısaca Uhud gazetesinde şehit oluyor Saad bin Rebi Hazretleri. Geride e, hanımı, iki kızı, e, bir de erkek kardeşi varmış aileden en yakın akraba olarak. Daha önceki örfler gereği erkek kardeşi bütün mirası el koymuş. Hanımı ve iki yetim kız çocuğu ortada kalmış. Şimdi hanımı düşünmüş biz demiş kocamla şu kadar evli kaldık beraber bu malı bağ bahçe ne varsa hurma bahçesi falan birlikte ektik biçtik bu hale getirdik. Hepsine kayınbiraderim el koydu. Bu makul değil demiş Saad bin Rabin hanımı. Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Ya demiş böyle böyle Saad'ı biliyorsunuz uhd şehit oldu kocam. Ben dul kaldım. iki tane yetim kız var. Ben önemli değil. Ben demiş anne babamın evine dönerim. Başımın çaresine bakarım. Çalışırım. Ama bu iki yetim kızın durumu ne olacak demiş Sadın Hanım'ı. Bunların demiş büyütülmesi, eğitilmesi, yetiştirilmesi ve özellikle evlendirilmesi malla yakından alakalı demiş. Mal olursa bunlar iyi bir aile, gelin gitme imkanı bulur. Çok fakirlik içinde bulunurlarsa ona göre ileride evlilikleri olur. Aleyhlerine olur. Bu yüzden e, kocamın bütün malına, bizim malımıza kayın biraderim el koydu. İslam bize hak vermeyecek mi demiş. Aynen soru böyle. Bana ve bu iki yetim çocuğa İslam hak vermeyecek mi? Allah'ın Resulü sen şimdi git ben daha sonra cevap veririm buyurmuş. Yani bu gibi önemli konularda Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem e, toplumdaki ihtiyaç özellikle kendisine intikal edince... Bir bakımı edinceye kadar da bekliyor ee, ve ihtiyaç üzerine ayetler gelsin, Kur'an-ı Kerim'e girsin istiyor. Çok önemli konuda Allah'ın Resulü'nün genelde uyguladığı budur. Çünkü hemen kendisi cevap verse, sünnetle bu defa yani adalet anlayışına göre bir çözüm meydana gelecek ama Kur'an-ı Kerim'e girmeyecek. Yüce Allah'ın o konudaki vahiy nedir? Kur'an-ı Kerim'e girmezse tabi ki bu sadece peygamberin uygulaması olarak kalacak. Biraz daha tabi Kur'an-ı Kerim'e göre zayıf kalacağı belli. O yüzden önemli konularla peygamberimiz süküt ediyor. Burada süküt etmiş. Ben daha sonra cevap veririm demiş. Gerçekten fazla vakit geçmeden Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinde miras konularını çözen 10-11 ayetler bir de daha sonra 176. ayet kerime ee, nisa Suresi son ayet-i kerimesi oluyor. Nazil olmuş bu üç, üç ayet-i kerime de. E, 12 kadar e, akra en yakın akrabanın miras miktarları belirlenmiş ve bunların çoğu kadın. Yani 12'den 9 tanesi bir tek e, baba var orada erkek olarak zikredilen bir de ee, ana bir erkek kardeş gibi. Ee, iki tane işte erkeğin dışında hepsi kadınların hakları ne kadar miras almaları gerektiği miktar olarak belirlenmiş. Nisa suresinin 10, 11, 176. ayetlerinde. Yani kardeşlerimiz bunu not da alabilir aslında. Hatta 9, 10. ayetlerden itibaren vasiyetten falan da bahsediliyor. İşte Nisa suresi 9, 10, 11, belki 12 ve 176. ayet. İşte 3-4 ayet kerimenin içinde bütün miras hesabı, kitabı, feraiz ilmi dediğimiz konu, Kur'an-ı Kerim'e girmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ayetler gelince çağırıyor şeyi. Sa'd'ın erkek kardeşini, hanımının ve yetim kız çocukları geliyor. Ee, erkek kardeşine mirası el koyan, erkek kardeşine hitabını Allah Resulü şöyle vuruyor. E'atı İbn-i Tey Sa'd'in. Sad e, iki kızına Es-Tümmine, ...mirasın üçte ikisini ver diyor peygamberimiz. İki bölü üç. İki yetim kıza mirasın ...üçte ikisi verilecek. Onlar ve zevcetehü essümüne Hanımına sekizde bir diyor ...sağdı. Fema bakke fehüleke Geri ne kalırsa ...bu da senin diyor. Kısaca ...iki bölü üç artı bir bölü sekiz eşittir. Ee, sonucu çıkarıyoruz. Artan da asabe sıfatıyla ...erkek kardeşine gidiyor burada. Erkek kardeş aynı zamanda bu yetim kızların himayesinde üzerine alıyor. Yani amca babaya ne deriz ya. İki kardeş var, birisi vefat etmiş. Onun iki tane kızı var mesela. Yukarıda tabii ki anne baba dedenine falan da yok. Dolayısıyla böyle bir durumda bu yetim kızların himayesi amcasının üzerinde oluyor. Onların artık okutulması, eğitilmesi, ileride evlendirilmesi, haklarının korunması... Amcaların sorumluluğunda oluyor İslam'a göre. E, nafaka hakkı, bunların himaye edilmesi hep amcas amcaların üzerinde. Bu çocukların eğitim masrafları, o evlendirmeyle alakalı her şey amcanın üzerinde cereyan ediyor. E, annelerinin bu kız çocuklarının eğitimiyle, okutulmasıyla, evlendirilmesiyle ilgili İslam'a göre sorumluluğu bulunmuyor. Asıl sorumluluk amcanın üzerinde. Ve buna da ona mirastan pay verilmiş. Yani iki bölü üç artı bir bölü sekiz eşittir. Artanı amca alıyor mirastan. Ama böyle bir görevi de hem mali yönüyle hem manevi yönüyle üstlenmiş oluyor. Yani İslam'daki miras dengeleri buna benzer. Aynı zamanda karşılıklı görev sorumluluğuyla, sorumluluğu ile de ilgilidir. Şimdi peygamberimizin ilk miras taksimi bu şekilde olmuş. 2 bölü üç artı bir bölü... 8 eşittir. Artanı da e, asabe denilen en yakın erkek akraba olan ailede e, erkek kardeşi almak üzere miras taksimi yapılmış. Şimdi bunu bu şekilde e, tabi bu miras taksimini yaparken e, günümüze geldiğimizde bunu efendim biz kendi aramızda helallaşma yoluyla. tabu o yetim kızlar küçük olduğu için onların hakkını ayırmak zorundasınız. 2 bölü 3'ü Kur'an-ı Kerim belirlemiş. O hakkı zayi etme imkanı yok. Ee, dolayısıyla e, aile içindeki e, çalışma durumlarına göre verilen örnekte erkek kadın beraber çalışmışlar. Çocukları herkes aile içinde çal çalışmış, çabalamış bir mal mülkü meydana gelmiş. Ama bazen tapu bakıyorsunuz e, hep babanın üzerinde. Her şey babanın üzerinde görünüyor. Kadın e, birçok gelirleri olmuş. Maaşı var belki doktordur, mühendistir efendim. Ciddi gelirleri var hanımefendinin. Ama hepsi e, tarla almışlar kocasının üzerine tapulu. Ev almışlar tapu kocasının üzerinde mesela. Araba alınmış kocasının üzerinde. Traktör alınmış e, ruhsatnamesi kocasının üzerinde. Kadın üzerine bir yine görünmüyor mesela. Erkek vefat ettiği anda dolayısıyla her şey, bütün tapular erkeğin üzerinde olduğu için çocukları da varsa kadın sekizde bir alacak mesela. Yine kenara çek, çekilecek mi acaba? Şimdi böyle bir durumda e, acaba kadına ait olan hak var mıdır diye düşündüğümüzde tabii vefat eden bir erkek var orta yerde, O mal artık ortada, miras malı haline gelmiş. E, dolayısıyla biraz önceki örnekteki gibi. ...kız çocukları var da... ...erkek çocuğu da yoksa ailede... ...bu sefer erkek kardeşi devreye girecek ...tabii erkek çocuğu varsa vefat edenin... o erkek çocuğu kızlarla beraber... ...ikili birli mirasın hepsini alıyor... ...yanda artık amcalara diyelim... ...amca oğullarına falan miras gitmiyor... ...en yakın akraba olarak öz oğlu... ...kızı mirasın... ...anneden kalanının tamamını alabiliyor... ...Kur'an-ı Kerim'in o ayetlerine göre... Fakat e, özellikle verdiğimiz örnekte kız çocuğu var, bir de yanda erkek kardeş var. Şimdi dolayısıyla erkek kardeşe or orada miras gidecek ama kadın sekizde bir mi alacak? Ve kendi hakkı nedir acaba kadının? Şimdi işte böyle bir durumda gerçekten kadının da çalışması, çabalaması, bütün o malın meydana getirilmesinde, çoğaltılmasında, ...kadına ait bir emek de varsa onu hesaplayıp aslında ayrıca değerlendirme gerekecektir. Bu boşanma durumlarında da söz konusudur. Mesela boşanma durumunda bildiğimiz gibi üç ay kadar kadının iddet süresi var. Boşandıktan sonra işte üç ay süreyle iddet nafakası gerekir denmiş... E, eş, boşandığı kocasıyla bağlantı devam ettiği için 3 ay iddet nafakası. Çocuklar varsa çocuklar babaya tabi tabii ki. Onların bütün masrafları kız çocuğu evleneceği kadar erkek çocuğu meslek sahibi oluncaya kadar babaların üzerine devam ediyor ama kadın 3 ay sonra e, boşandığı kocasıyla irtibat kesiliyor, nafaka sona eriyor, görünüyor. Fakat bakıyoruz, bakıyoruz. Bakara Suresi'nin ilgili bir ayet kelimesinde Nesabullah ve le mutellakati bir bil maruf hakkaral müttakın buyurulmuş del mütellakatı metaun bil maruf. Boşanmış olan kadınlar için vardır. Ne vardır? Metaun bil maruf. Maruf'a göre yararlanma hakkı vardır. Meta hakkı vardır. Niye göre? Maruf'a. Maruf örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan e, toplumdaki anlayışa göre kadının hakkı neyse o miktarda yararlanma hakkı vardır. Kim üzerinde hak karar mültekîn? Allah'tan korkan, boşayan erkek üzerine bir hak olarak boşamış olan bu erkeğin üzerine bir hak olarak boşanmış olan kadının bir yararlılma hakkı vardır. Ne, ne miktarda ve ne kadar süre. Ne süre var ayet-i kerimede ne de miktar belirlenmiş ama yararlılma hakkı vardır bu duruma göre yani. O toplumdaki e, kadın hakları şudur diye bu derece aile içinde çalışan gelir olan ama üzerinde tapulu bir şey olmayan hanımın Hakları neler olabilir? Bunu hesaplayarak tespit davası deniyor günümüzde. Ha, e, hakem tarafından, bilirkişi tarafından miktarlar hesaplanıp kadının hakkı ayrıldıktan sonra geri kalan mirasa girecek demektir. Yani burada kısaca e, hanımefendilerin gerçekten de e, o ailenin mallı mülkü içinde hak hukuku varsa ve bunlar resmi kayıtlarda görülmese bile e, toplum tarafından biliniyor, şahitlerle ve onun gelir düzeyi yaptığı işle, meslekle, e, tarlada, tapuda giderek e, çalışmalarıyla toplum tarafından biliniyorsa, e, bilir kişinin bir hak tespiti yaparak e, bunu kadına ayrıca vermesi ve mütalakati bil Ma'ruf ayet kerimesine göre ve gerekecektir ya da verilecek demektir. Yani buna benzer hulasa gözden geçirilmesi gereken e, haklar e, olabilecektir. Çünkü bir aileden ailede miktarlar değişebilir. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, e, kadınların cuma namazı kılması hakkındaki düşündüleriz nelerdir? Kadınlara da cuma namazı faz mıdır diye sormuş. Şimdi cuma namazı ile ilgili ait kerime bildiğimiz gibi genel bir üslupla e, bunu e, ifade bu, e, ediyor. İse böyle ne güzel ayetinde. Ya ile ey iman edenler buyuruluyor baş tarafta. Herkese hitap edildiği belli. Yani ey iman eden erkekler ve kadınlar hitap genel aslında. Izanul li nudi Sen namaz için edildiği zaman. Yani cuma günü ezan okunduğu zaman. Fesa Allah'ın zikrine koşunuz. Şimdi burada e, müzekker siga kullanılmış. Ey erkekler, siz koşunuz gibi sanki. Kadınları da için, ey kadınlar, siz de koşunuz diye ayrı bir ifade yok ama genelde tabi vakıf ve müsseret veya ayetlerinde de namaz kılınız zekat veriniz de buyurulurken hep müzekker siga kullanılmış. Ey erkekler, namaz kılınız zekat veriniz gibi ama kadınlar da buna dahil oluyor. E, bazı ayetlerde vakıf ve müsseret veya zekate gibi. Mühennet siga kullananlar da var. Yani namaz kılan kadınlar, zekat veren kadınlar gibi e, kadınlardan da bahseden özel ayetler de var. Ama bu olmadığı zaman hüküm geneldir. Ey iman edenler dendiği zaman, ey iman eden erkekler ve kadınlar diye genelde bu ayet-i kerimeler tefsir edilir. Şimdi burada da genelde fesaviler zikriler, Allah'ın zikrine koşunuz ifadesi tabii kadınları da içine alabilir. Ancak... Cuma namazları çok kalabalık, izdahamlı namazlar olduğu için Peygamberimiz Aleyhisselam döneminden itibaren aslında hanımlar aynen erkekler gibi e, Cuma namazına e, gelmemişler, gelememişler. Ve sonraki dönemlerde de e, kısaca hanımlara e, kılacakları öğlen namazı yeter, e, yeterli olduğu kanaati has olmuş bütün mezheplerde. Ama Cuma namazına gelirlerse o zaman Cuma namazları sahi olur. Öğlen namazı e, sakıt olur. Öğlen namazı kılmaları gerekmez. Görüşü bütün mezheplerde söz konusudur. Yani kadın cuma namazına gelirse... ...tercihen hani gelirse... ...cuma namazının hutbesinden, faziletten istifade eder. Ama e, dediğimiz gibi... ...çok izdamlı kalabalık cemaatler olduğu için... ...eğer cuma namazına gelmezse... ...ki gelmeme hakkı da vardır. Dolayısıyla o günkü ölen namazını kılar... ...cuma namazı yerine geçer diye... değerlendirilmiş. Yani... Tabii ki erkekler gibi hanımların da cuma namazına gelmeleri, imkan olduğu camilerde, mescitlerde cuma hutbesini dinlemeleri, o Cuma'nın cuma namazının kalabalık izdihamından, faziletinden, dualarını istifade etmesi tercih şayandır. Böyle bir düzenleme yapılsa, bu gibi teşvikler olsa elbette hanımlar için çok faydalı olur. Onların da Cuma'nın o bereketinden, faziletinden istifade etmesi sağlanır. Mesela bununla ilgili özellikle bayram namazı örneği var Allah Resulü döneminde. Yani Cuma namazı bir yana bayram namazına bile hanımların teşvik edildiğini Allah Resulü tarafından ve bayram namazına gelmenin istendiği Ümmatıya tarafından şöyle anlatılıyor. Ümmatıya sahabilerden bir hanımefendi bir arife günü peygamber Efendimiz'e gelmiş. Yaşla demiş yarın bayram. Biz hanımlar için yapacağımız bir şey var mı diye sormuş. Yani bayram sabahı biz hanımlar için yapı yapılacak bir şey var mı? Allah Resulü bayram namazına buyurun gelin hanımlar olarak demiş. Ümmatiye bunun üzerine ama demiş bizim genç kızlarımızdan gelinlerimizden adetli olanlar var. Bakın ilginç soru devam ediyor aslında. Bunlar ne yapsın demiş. Çünkü bayram namazı sadece namazdan ibaret değil. Bayram sabahı konuşmalar oluyor, sohbet oluyor Peygamber Efendimizin. Dolayısıyla en azından herhalde bu kal sohbetin dinlenmesini de Ümmet-i arzu ediyor. Bu durumdaki kızlarımız, gelinlerimiz ne yapsın deyince Allah Resulü onlar da gelsin bayram namazına diyor adetli durumdaki kızınız oğlunuz gelininiz de gelsin. Ancak adi şerifin devamında veya atezilere namaz bayram namazını kılmaya sıra gelince buyuruyor peygamberimiz veya atezilere onlar namaz kılınacak yerden ayrısınlar demiş ya yani kenarda dursunlar namaza katılmasınlar sadece. Dolayısıyla bayram sabahının o kalabalık e, cemaatin dualarından tekbirlerinden bayram sabah yapılacak vazun asiatlardan hanımlar da nasibini alsın ey ümmatiye e, yarın hanımefendiler buyursunlar gelsinler buyurmuş mesela yani bırakınız normal hanımları o günlerde adetli olan hanımların bile bayram namazına gelmesinin peygamberimiz e selam teşvik etmiş şimdi bir peygamber bu kadını yapar tabii ki onun döneminde bunlar olur. Ondan sonraki dönemlerde bunun düzene sokulması, hanımların teşvik edilmesi tabii ki sonraki dönemin ulemasına, sülahasına e, ve diyanet görevlerine düşmüş oluyor. Ve bunların tedbirini almakta mescidlerde tabii ki mescidlerin cizayini, düzeni, mimarisi, hanımlara ait olan yerlerin, e, onlara ait yerlerin ayrılması da sonraki dönem dönemlerin ihtiyacına göre oluyor. Ulasa... Buna benzer teşvikler tabii ki var. Beş vakit namazda hanımefendilerin devam ettiği Allah Resulü döneminde biliniyor. Aynen erkekler gibi beş vakit namazda cemaate gece kısmı da dahil yatsı ve sabah namazları dahil hanımlar da isteyenler geliyorlar cemaate. Kendine ait olan son kısımda yerlerini alıyorlar. Peygamber Efendimiz arkasında namaz kılıyorlar mesela. Bu on yıl Medine döneminde bir yıl kadar da Mekke mükerremet döneminde peygamberimiz namazları kıldırmış bildiğimiz gibi ve arkasında da hanım hanımefendiler cemaatte yerini almış. Bu kesin. Yani 5 vakit namazda hanımların olmadığı bir namaz e, düşünülemesin neredeyse Allah Resulü döneminde. Her mesitte hanımlar da yerini almış. Ama günümüzde maalesef hanımlar 5 vakit namazı tamamen terk ettiler. Tabii evlerinde kılmaya teşvik var mı? Var. Gelemeyen sahabe hanımlar da var tabii. Küçük bebeği olan, evinde efendim bakıma muhtaç birisi olan, çok yaşlı olan ya da karanlık olduğu için yanında eee mescide kadar gidiş geliş arkadaşı olmayan, yanında kocası, akın akrabası bulunmayan gece karanlığında uzakçı olan yerlerden hanımlar gelemeyeceği için Allah'ın Resulü hanımın da, hanımların e, evi mescit hükmündedir. E, yani mescite gelemeyen evinde mescite kılmış gibi ecir alır gibi e, buna benzer hadis-i şeriflerde varit olunca bazı hanımlar mescide uzakçı olan yerlerdeki hanımlar özellikle yastı namazına sabah namazına karanlık olduğu için özellikle gelmemeyi tercih edebiliyorlar. Evlerinde kılabiliyorlar. Bu uygulamada ayrıca tabii ki var. Ama bu ee, özellikle durumlara müsait olanlar beş vakit namazına da devam etmişler. Bu da bütün kaynaklarda yer alan bilgiler arasında. Demek ki buna benzer bir düzenleme yapılırsa cuma namazları için tedbir alınırsa hanım kardeşlerimiz için de özel yeterli bölmeler ayrılırsa cuma namazına hanımların katılmasına bir engel yok. Ama katılmamalarına da bir engel yok isterlerse, arzu ederlerse gelirler, isterlerse gelmeyebilirler. Öğle namazlarını kılmaları hanımlar için yeterli olur diye kahir ekseriyet mezhep imamları, e, İslam alimleri bu kanaatte e, birleşmişler. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, bazı meselelerde, mesela Hanefi mezhebinde bir konuda İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed arasında ihtilaf olabiliyor. Bu gibi durumlarda mezhebin görüşü neye göre tercih edilecektir? Şimdi bu konuda tabii zamanın şartlarına göre, e, duruma göre ya da delilin e, kuvvetine göre bir tercih yapılabiliyor. Yani bakıyorsunuz e, İmam-ı Azam'ın görüşü tercih ediliyor. Bazen İmam Ebu Yusuf'un görüşü öne çıkarılıyor. İmam Muhammed'in görüşü çok önem kazandıysa kendi dönemine göre onunla fetva verilebiliyor. Bunu müftabih kabil deniyor buna. Yani kendisine fetva verilen görüş anlamında. İmam-ı Ebu Yusuf'un müftabi olan görüşü şudur. Dönemimize göre önem kazanmıştır dendiği zaman diğer iki imamın görüşü bazen kenarda kalabiliyor. Buna müftabih görüş deniyor. Mesela şöyle diyelim. Bu paralarla ilgili mesela enflasyon farkı dediğimiz paranın değer kaybıyla alakalı aslında bu fels çeşidi paralar var malum altın ve gümüş parada ne kadar ödünç aldıysanız ya da borçlandıysanız bunu zamanında ödeyememe gibi sebeplerle gecikse bile sadece miktarınca ödemek yani 100 altın lira aldınız 100 altın lira vermeniz gerekiyor. 101 altın verseniz faiz oluyor mesela gümüş parada da böyle. Fakat bu fel şeşidi paralar var, madeni para dediğimiz, özellikle Suriye, Mısır, Irak tarafları fethedilince oralarda yaygınmış bakır, nikel, kalay alışım paralar, altın, gümüş dışı paralar yani. Bunlarla olan borçlanmalardan e, bunların e, altın veya gümüş parayı endeksli olarak e, altın kuruna bağımlı olarak darpende basıldığı biliniyor. İmam Ebu Yusuf bunların maden değeri dışında tedavülde dolaştığını fark edince e, bunların değer kaybına uğradığını görmüş. Bunların demiş e, 100 felz borcunuz varsa 6 ay sonra ödüyorsanız %10 değer kaybettiyse altın kuru karşısında bu madeni paralar %10 fazla vermek lazım demiş İmam Ebu Yusuf. 100 liraya felz yerine 100, 100, 110 felz, 100 liraya 110 lira verilirse demiş altı ay önceki altın kuruna denk, paranın gerçek değeri kadar öden ödeme yapılmış olur. Ve doğru olan da budur demiş. Buradaki e, yüzde on ziyade faiz kapsamına girmez demiş İmami bu Yusuf. Fakat İmam Muhammed i̇mam Azam yok demişler. Yüz e, fels borçlanan kişi 6 ay sonra da olsa yüz fels verdiği zaman, yüz lira ödediği zaman borç ödenmiş sayılır. Bir fark vermesi... Uygun olmaz demiş iki imam fakat İmam Ebu Yusuf maden değeri dışında bir değer kazandığı için bir bakır madeninden basılan para bakır madeni kadar bir de darpane masrafı yüzde bir falan kabul ediliyor genelde. Darpane masrafı buna eklenebilir o belli darpane basım sırasında yani bunun dışında bakır madeni dışındaki değer değerin karşılığı yok demiş altın kuruna bağ, bağlıysa o para birimi e, onun dışında değer kazandığı zaman e, burada problem var demiş. Maden değeri kadar satın alma gücü olmalı. Maden değeri dışındaki değer faizle alakalı değildir demiş. Paranın miktarını satın alma gücümüzü denkleştirmek e, ha, hakkı yerine getirmekle alakalıdır. Faiz kapsamına girmez demiş İmam Ebu Yusuf. Dolayısıyla Bakıyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki mahşuş paralarda Ebu Yusuf'un da uygulanmış. Mesela şöyle olmuş. Ee, Osmanlı döneminde e, akçeler basılırken gümüş para. Ee, bir ara tabi gümüş miktarı yeterli olmayınca e, gümüşün içine bakır karıştırılıyor mesela. Yüzde yüz halis gümüş para yerine yüzde on bakır karıştırılıyor. %90 gümüş %10 bakır. Bakır değersiz tabi gümüşe göre. Dolayısıyla mahşuş para deniyor buna. Zaman geçiyor. 3-5-10 yıl sonra yine para yetersizliği, darlığı sebebiyle 10 puan daha biz bakır karıştıralım buna. %80 gümüş olsun paranın içinde. %20 bakır olsun mesela. Bu defa yine mahşuş para %10 değer kaybettiriliyor. İçine değersiz maden karıştırma karıştırılma yoluyla. Şimdi sizin elinizde 3 çeşit para oldu bakınız. Bir haliz gümüş para var. İçinde %10 bakır olan, %90'ı gümüş olan para var. C şıkkında da %20 bakır, %80 gümüş olan para var. 3 çeşit gramları aynı yalnız. Bakıldığı zaman renginden yalnız belli oluyormuş. Bakır karıştırılan daha koyu. %20 bakır karıştırılan iyice koyu renk alıyormuş bakırın rengine göre. E, gümüş çünkü çok şey açık renk e, ifade ediyor. Diğerleri kendi belli ediyor. Bunu essaba bakınca anlıyormuş. Üzerindeki işarete şeye bile gerek olmadan renginden yani bu %20 bakır karıştırılan değersiz para anlamında %10 %20 değer kaybettirilmiş anlamında. Şimdi dolayısıyla sizin borcunuz varsa birisine 100 akçe borcunuz var diyelim. Elinizde halis gümüş akçe var. %10 bakır karıştırılan akçeden var 100 adet. 100 adette C şıkkındaki %20 bakır karışlan daha değersiz para var. Tabii ki işinize o değersiz parayı vermek geliyor. Vergi borcunu öderken hazineye devlete bu değersiz parayla ödemek istiyorsunuz. Bu sefer problemler çıkıyor satın alır ki alma almalarda satmalarda esnaf bu BC şıkkındaki bakır karıştırılan paraları diğerine göre daha değersiz kabul ediyor onlardan daha fazla talepte bulunuyor. Yani birinden 10 liraysa haliz gümüşten 10 liraya sattığı malı bakır karıştırılan parayla 12 akçe diyor. Efendim daha kalitesi düşük para getirdiyseniz 14 akçe diyor mesela. ...paraların miktarı aynı olduğu halde... ...vezin gram aynı olduğu halde... ...esnaf bunu ayırt edebiliyor... ...vergiye öderken de... ...vergi daireleri bu sefer... E, ...değersiz paralar getirildiği için... ...vergi öderken zarar etmeye başlıyor... ...fetvaneye konu getiriliyor... ...fetvane konu incelemiş... ...demiş... ...yüz e, lira... ...yüz akçe borcum var... ...diyen, vergi borcum var diyen kişi... ...haliz gümüş liraları... ...akçaları getirdiyse... 100 lira alınır. Eğer %10 değer kaybı olan paradan getirdiyse 110 e, akçe ödemesi lazım. %10 fazla ödemesi lazım demişler. %20 bakır karıştırılan paradan getirirse dolayısıyla ona %20 120 akçe 100 lirayı 100 akçe yerine yani 120 akçe verirse denk ödeme yapmış olur. Halis gümüş para getirene miktarınca ödeme yaptırılır değeri düşük paradan getirilirse enflasyon değer farkı dikkate alınır demişler. Şimdi İmam Bey Ebu Yusuf hülasa bu iştihadı yoluyla enflasyon dediğimiz paranın değer kaybına aslında tespit yapmış kendi döneminde fetvasını vermiş asıl demiş paranın nereye endeksli olduğuna bakılır altın endeksli ise altın kuruna göre hesaplama yapılır fazlalıklar faize girmez demiş gümüş para endeksliyse ise gümüş kuruna göre hesap yapılır günümüze gelirse kağıt para sistemi bu fels denilen paraların yerine geçen bir para birimi oluyor. Altın ve gümüş karşılığı basılırken önceki yüzyıllarda üzerine altın ve gümüş miktarı da yazdırırken, özellikle altın miktarı gram olarak yazdırırken kağıt paranın üzerine bu da kaldırılmış 1920'lerden sonra bildiğimiz gibi altın merkez bankasına karşılık olarak, kısmi karşılık olarak intikal ederken artık kağıt para sistemi işte 300-350'nin üzerindeki eşya fiyatları dikkate alınarak tefetüf ediyoruz günümüzde. Enflasyon hesaplamaları buna göre yapılır olmuş. Yani satın alacak eşyaya göre bu kağıt parçaları, kağıt paralar değer kazanıyor veya değer kaybediyor. Biz o eşya fiyatlarına göre bunlara değer koyarız. Belli dönemler içinde ne kadar değer kaybettiyse o fiyatlarda yüzde olarak meydana gelir. Bu fazlalık enflasyon farkı dediğimiz aynen felç çeşitli paralardaki gibi reel faiz kapsamına girmez diye değerlendirilmiş. Kime göre? İmam Ebu Yusuf'a göre. İmam Azam İmam Muhammed ve diğer mezheplerle tabii ki farklı görüşler var. Şimdi bakıyorsunuz İmam Ebu Yusuf'un e, bu enflasyon paranın değer kabiliyle ilgili e, iştihadı diyelim ta kendi döneminden yüzyılların içinde birçok problemi çözmede işe yaramış. Özellikle bu vakıf paralar var mesela vakfedilen paralar dönüm 15-16. yüzyıllarda onlar üzerinde de değersiz para vakfa getirilme kalkılırsa vakfolan borçları aynen bankacılık gibi para kullanımları olmuş 15-16. yüzyıllarda dolayısıyla vakıf bundan zarar göreceği belli orada da bu farklar dikkate alınmış değersiz para getirirse vakıftan aldığı parayı öderken değersiz para %10 değer kaybı anlamına geliyorsa hesaplamada yüzde on fazla alınmak yoluyla vakfın zarara uğramaması sağlanmış falan. Yani bu lansa buna benzer mezhep imamlarının kendi içlerinde farklı iştahatları güncel problemleri çözmede bakıyorsunuz müftabi hale geliyor. Kendisiyle fetva verilen ana görüş halini alıyor. Diğer imamların görüşü zamanın şartları içinde ikinci derecede kalabiliyor. İşte buna tercih yoluyla mezhebin içinde bir imamın e, müştehidin görüşü esas alınarak e, uygulanır diye değerlendiriyoruz. Bu birçok konularda tabi örnekler e, söz konusu. Mezheplerin arasında aynı şekilde. Mesela Şafii mezhebine göre abdestli bir hanımefendi, e, efendim ko kocasına kocasını el ele tutuşsa el dokunduğu zaman abdesti bozdur demiş imamı Şafii. Neye dayanarak? Kur'an-ı Kerim'deki evlâ meslüm nisâe ...Abdesti bozulan iki ayet-i kerime var... ...bilindiği gibi... ...bunlardan... ...maddelerden birisi... ...evci ahd ve gayet... ...tuvaletten gelmişseniz... evlen Müslim-i veya hanımlarınızda... ...Mülameset'te bulunmuşsanız... ...buyuruyor Kur'an-ı Kerim... abdestiniz bozulmuş olur yani... ...şeklinde... ...şimdi hanımla mülameset... ...iki anlama geliyor... ...terim olarak... ...Lems veya mülameset kelimesi... ...karşılıklı birbirine dokunmak... E, fakat e, bunun hakiki anlamı elle, çıplak elle dokunmak iken e, Arap örfünde mecazen hanımına dokundu dendiği zaman cinsel ilişki kastediliyor mülamese kelimesiyle. Evli olanlarda mülamese kelimesi cinsel ilişki anlamına geliyor. Mesela. Hanefi Mesih bu esas almış ancak o zaman abdest bozulur. Bunun dışında el ele tutuşma, tokalaşma veya bir e, nikah düşen bir hanıma herhangi bir şekilde eliyle de, e, dokunmuş olması abdesti bozmaz demiş Hanefi mezhebi. Ancak cinsel anlamda e, bir durum olursa o zaman abdest bozdur. Zaten cünplük varsa e, boy abdesti gerekir şeklinde değerlendirmiş. Şimdi bakıyorsunuz mülamesek kelimesini e, İmam-ı Şafii hakiki anlamını alarak e, yorumlamış. Ve ona göre mezhep görüşünü ortaya koymuş. Hanefi mezhebi ise mecaz anlamını tercih etmiş bu kelimenin. Dolayısıyla normal elle dokunmak abdesti bozmaz demiş. Yani buna benzer tabii arka planda bir delile dayanarak bunu mezhep imamları ya da müştehitler yapmışlar. Ve bunlardan işte Hanefi olanlar Hanefi'nin görüşünü esas alıyor. Kadına dokunmak abdesti bozmaz. Elle dokunmak yeterli değildir anlamında. Şafii mezhebler olanlar da onun görüşünü dikkate alarak amel etmiş oluyorlar. Yani burada tercih tabi mezhep tercihine göre belirgin hale gelmiş sonuçlanmış oluyor. Tabi bu ayet-i ayet kerimenin dışında arka plandaki hadislere de dayanarak kendilerine göre dayandığı başka hadislere göre bu kanaate varıyor mezhep imamları. Sadece ayet-i kerimenin lafzına bakarak da yetinmiyorlar. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, e, şeyler arası yolculuklarda otobüsteyken eğer e, namaz vakti çıkacaksa, inme imkanı yoksa ima ile namaz kılınabilir mi diye sormuş. Evet, e, namazın aslında vakti de kılması asıldır, imkan olduğu ölçüde kazayı bırakmak e, yerine nerede bulunursak, bulunursak bulunalım, bulunduğumuz duruma göre namaz kılma hakkımız söz konusudur. Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem at veya deve üzerine namaz kılmıştır. Tabi tercihen nafile namaz kılmış Allah'ın Resulü. Farz da attan veya deveden inerek yolculuklarda yani cemaatle toplu farz kısmını cemaatle kılıyorlar. Ama nafile namaz anlamındaki namazı Allah'ın Resulü at veya devenin üzerinde kılıyor. Hatta Atın diyor Allah'ın Resulü namaz kılarken Gemini elinizde tutun diyor Serkeşlik yaparsa çekebilirsiniz Bu da var hadis-i şerifte Yani onun sağa sola dönmesi Önemli değil. İlk anda belki kıbleye doğru Dönmek imkanı varsa dönüyoruz Daha sonra atın Vasıtanın sağa sola başka yere dönmesi de Sonucu değiştirmiyor. Namazımız devam ediyor Yani. Bu şekilde bir kolaylık Getirilmiş. Şimdi buna kıyasen Atın veya devenin üzerinde Namaz kılmakla bir otobüste oturduğumuz yerde namaz kılmak hangisi daha rahattır? Aslında otobüste oturduğumuz yerden namaz kılmak atın devenin üzerinde kılmaktan belki daha kolaydır. Şimdi atın üzerinde kılarken de ima yapıyoruz. Eğilip secde nereye secde edeceğiz? Biraz eğiliyoruz rükû daha fazla eğilip secde yerine geçiyor mesela. Yani namazdaki hareketlerimiz ima yoluyla yapılıyor. Atın veya devenin üzerinde otobüste de öyle olacaktır. Hülasa otobüs e, mola vererek namazımızı bir mescitte kılma imkanımız olmayacaksa bu kanaate vardıysak yani e, ara vereceği yer, vermeyeceği yerler bellidir. İlla şoförle tartışarak efendim mecbursun yolun kenarına çek bakalım namazı kılacağım şeklinde o, ona da fırsat vermemek lazım. Tabii otobüslerin dikkat etmesi lazım. Firmaların falan ayrı bir konu. Yani namaz vakitlerine göre e, denk getirip en azından bu fırsatı Belli benzinliklerde, işte dinlenme yerlerinde sağlamaları gerekir de her nasılsa diyoruz buna biz. Bazen mümkün olmayabiliyor. Akşam ile yasla arasında bazen mesafe çok kısa oluyor yani. Otobüs yoluna devam ediyor. Mola yerine ulaşamadan namaz vakti kaçabiliyor yani. Böyle bir durumda oturduğumuz yerden abdeste bulunmak şartıyla ima yolu namazı kılmayı tercih etmeliyiz. Kazayı mı kalsın ima yolu? Yolu ile mi kılalım? İma yoluyla ile kılmak tercih edilmelidir. Çünkü namazı vaktinde kılmak önemlidir. Hatta e, Eftel-i diye velhel vakt buyurulmuş. Namazların en faziletlisi ilk vaktinde kılınandır. Bırakınız vakti. Vaktini bile fazla sonuna doğru bırakmadan e, ilk fırsatta kılınması e, hadis-i tavsiye edilmiş. En fazilet e, Ecir kazanması bakımından. Hatta bunun bir adım daha ilerisi tabii e, kendimiz araba kullanıyorsak e, uygun yerde mola verip namazı kılmak uygundur. Ama mola da veremiyorsak bazı durumlarda birisi Ramazan günü telefon etmişti. Hocam dedi e, İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü geçip karşı tarafta büroya bir avukat arkadaşta galiba. E, i̇kinci namazını orada kılarım diye düşünmüştüm. Fakat trafik dedi bir tıkandı. Maalesef abdestim var ama dedi e, köprüyü geçerek e, büroya ulaşma imkanımız olmayı, olmayacağı belli oluyor. İşte güneşin batmasına 10-15-20 dakika kalmış neyse. E, adım adım dedi arabalar ilerliyor ama artık karşı geçemeyeceğime kınaat getirdim. Ne yapayım? kazayımı mı bırakayım? Direksiyondayım şu anda dedi. Şimdi buna yapılacak olan şey, araba adım adım gidiyor, bazen takılıyor, bekliyor. Kenara çekip bir yerde namaz kılıyor, o imkan yok tabi. Trafiğin ortasında yakalanmış. Güneşin batmasına da 10-15 dakika kalmış mesela. Ne yaparsınız? Namaz kazayı mı kalsın, ima yoluyla mı kılsın? Ve kendisi direksiyonda. Şimdi hemen tabi atın veya devenin üzerindeki namaz kılmaya... ...bunun gemini de elinde tutun... ...serkeçlik yaparsa çekebilirsiniz buyurmuş peygamberimiz... ...ne kadar benzediğini tahmin edebiliriz... ...benim ona tavsiyem... ...dedim arabayı... E, ...siz birinci vitesi alın... ...sol ayağınız debriyajda olsun... ...sağ ayağınız frende... ...eliniz direksiyonda o belli... ...imaylı hemen namazda niyetlenin... Farz, ...farzını... E, ...biraz hızlıca kılmak üzere kılarken... ...eğer e, önünüz açılırsa... ...arkadan da korna basmaya başlarlarsa... ...biraz debrejde ayağınızı çekerek namazın içinde... ...atın gitmesi gibi yani... ...biraz ilerlemenizde söz konusu olabilir... E, ...namazı bu şekilde tamamlığa çalışın dedim mesela... ...hocam öyle yapayım dedi... ...şimdi at ve deven üzerine kılmayı ancak... ...böyle bir durumda... E, ...bir benzetme akla gelebilir... ...ama biz... E, ...otobanda gidiyoruz... Efendim, ...aman namaz vakti kaçacak... E, ...direksiyonda kılayım bu olmaz... ...neden... Otobanda dahi olsak muhakkak yol kenarında bizim biraz arabayı kenara çekerek durdurup direksiyondaysak tabii ki. Direksiyonun dışındaki kardeşimiz de direksiyondaki arkadaş grubuysa işte uygun bir yere çekelim biz namazımı kılacağız. O imkan var tabii ki hareket halindeyken. Ee, bu olmaz. Bir muhakkak bir benzinlik, yol kenarı, arabanın durabileceği muhakkak boşluklar oluyor otoban bile olsa. Burada olmaz da biraz önce söylediğimiz örnekte. Hiç sağa sola çıkma imkanınız yok. Trafiğin ortasında kalmışsınız öyle denk gelmiş. Adım adım ilerliyorsunuz. Kesinlikle namazın da kaçma tehlikesi var. Direksiyondasınız. Stop ettireyim durayım deseniz önünüz ara sıra açılıyor tabii ki. Arkadan kornalar çalmaya başlayacak namazın ortasında. Huzursuzluk olacak bu da belli. Ancak söylediğimiz gibi yine de harekete müsait durumda arabamızı tutarak namazımızı kılsa ki nadirattandır bu. Yani kısaca böyle bir durum başımıza gelse bile kazaya mı bırakalım, ima yoluyla mı kılalım noktasına geldiysek ima olarak kılma tercih edilmelidir diyoruz. Yalnız tabi buna şunu da ilave etme gerekiyor. Böyle bir durumda çok dara düşeceğimiz belli olan durumda mesela e, Cem-i Salat olayı var bildiğimiz gibi. Namazın, i̇ki namazın cem edilmesi. O da ayrı bir uygulama olarak hatıra gelebilir. Öğlenle ikindiye akşamda cem ederek birlikte kılmak konusu. Seferlikte zaten diğer mezheplerde uygulanmış şafiler başta olmak üzere. Bizim hanefiler efendim peygamberimiz sadece e, hac sırasında arafatta efendim öğlen cem etti öğlen namazı vaktinde hemen öğleni kıldırdı ikindi de kıldırıverdi. verdi akşam e, namazını da zamanında kılınmadı müzdelifeye ulaşıncaya kadar yası vakti çoktan girdi yatsı vaktinde, ölen önce akşam namazını kıldırdı, sonra yatsıyı kıldırdı. Şeklinde Hanefilerin görüşü. E, bu haç sırasında oldu ama e, diğer yolculuklarda Peygamberimiz Güneş'in durumuna göre işte öğlen namazını kendi vaktinde ikini de kendi vaktinde kılacak şekilde öğleni ge, geciktirdi, son vaktinde arkasına ikini de kılıverdi. Akşam namazını aynı şekilde geciktirdi ama iyice ortalık kararmadan Akşam namazına kıldı, bu arada yastı namazına vakti de girmiş durumdaydı zaten. Yasayı da verdi şeklinde. Buna Suri Cem deniyor. Birisinin son vaktinde, diğerinin ilk vaktinde kılmak, kıldırmak yoluyla namazı kıldı şeklinde hanefilerin bir yorumu var. Fakat diğer mezhepler farklı görüşte. Yani Peygamberimiz 30 bin askerle yolculuk yaptığı Tebuk gazvesi yolculuğu sırasında... Ee, bu gibi ölenle ikindiği, akşamla yasıyı cem ederken, askeri rastgele hemen aman e, ortalık kararıyor, ölen akşamla vaktini kaçırmayalım diye mola veremezdi diyorlar. Mola verilen yerler muayyen yerlerdir. Subaşı olması lazım. O kadar 30 bin kişi abdest ihtiyacını giderecek, hayvanlar için otlama ihtiyacı var, develer, atlar vesaireler belirli mola yerleri var. Bu mola yerleri dışında rastgele durup namaz kılım deme imkanı yoktu. Bu sebeple de bazen erken bazen geç duruma göre e, cem yapıldı diyor öbür mezhepler. Çünkü hadis metinlerinde de zaten açıklık yok aslında. Yani eee cem halinde bir salavetlerinime e, Beynel şa, bakıyorsunuz. E, efendim ve Ber Asr gibi yani Asr öğlen namazıyla ikindi namazını cem etti. Veya işte Beynel Magrib ve Akşam akşamamızı yasramazın cem etti gibi. Yani beyne zuhri ve'l asri cema ceman nebi sallallahu aleyhi ve beyne zuhri ve be ve beni asri öğlen namazı ikinci namazını cem etti veya ceman cem ederek kıldı gibi ifadeler var. Hangi vakitte hadis hadis metinde açıklık yok. İşte bu genel ifadeler sebebiyle diğer mezhepler demişler Allah razı olsun aynen haşta olduğu gibi ee, uygun zamanda bazen erken bazen geç iki namazı cem etmeler yoluyla yolculuğuna devam etti demişler. O yüzden e, bazen de e, olağanüstü hallerde i̇bn Abbas'tan rivayete göre peygamberimizin Medine meslinde bile cem ettiği olmuş mesela. Mesela çok yağmurlu bir günde peygamberimiz öğle namazına geç çıkmış Mesnebeviye beviye. Öğle namazını kıldırmış ikindi de kılıp dağılalım demiş İkindi namazına kılmışlar dağılmışlar mesela. Şimdi çok yağmurlu diyoruz. Havanın bulutlu olduğu belli. Büyük bir ihtimalle güneş görünmüyor. Böyle olduğu halde Allah'ın Resulü öğle namazını kıldırıyor. Hemen ikindiyi de kıldırıyor arkadan. Şimdi bunun birini son vaktinde diyen ilk vaktinde kıldırdı diyebilir miyiz? Bilmiyoruz. Hava çok bulutlu olduğu için ya da şiddetli yağmur olduğu için. Yani Allah'ın Resulü takdir hakkında kullanarak diyelim. Zaten esneklik var bildiğimiz gibi. İkinci namazın vakti ile ilgili iki görüş var. Cisimlerin gölgesi bir misli olunca ikinci vakti girer diyen görüş var. Bir de e, ikinci namazın vakti cisimlerin gölgesi iki misli olunca girer. Böyle namazın vakti o zaman çıkar diyen görüş var. Yani Dolayısıyla cisimlerin gölgesi bir misli olunca, iki misli olunca işaretleseniz bir bastonu dikerek bir metre uzunluğundaki bir bastonu diktiniz. Gölgesi var, işaretlediniz. Bir misli, bir metre uzunluğundaydı. Bir metre gölge e, işareti koydunuz. İki metre oluncaya kadar, iki misli oluncaya kadar beklediniz. Yeni bir işaret koydunuz. Saate baktınız. Diyelim 45 dakika geçti veya bir saat geçti mesela. Şimdi o bir saatlik süre içinde hem öğlen namazı hem ikindi namazı kılınabilecek esnek bir alan olduğu da akla geliyor. Yani kesin hatlarıyla ikinci namazın özellikle vakti hangi anda başlıyor? Şu anda başlıyor şeklinde bir dilendirme de yapılamadığı için esnek bir alanı var. Yani bu sebeple böyle bir durumda çok güneşin şiddetli olduğu, sıcağın, hararetin fazla olduğu bir günde de peygamberimiz bazen öğlen ekini cem ettiği olmuş mesnevi de Medine içinde yolcu olmadığı halde. İşte buna İstinadenin i̇bn Abbas'a işte niye diyorlar peygamberiniz böyle yaptı? Niye iki namazı beraber kıldı? Ümmetine kolaylık olsun için diyor i̇bn Abbas Hazretleri. O yüzden çok darlık zamanında seferi olunmasa bile demek ki kesin darlık meydana geleceği belli olan bir durumda öğlenle ikindi akşamda yastı cem edilse olağanüstü durumlarda kazayı bırakmak yerine Sanki Peygamberimizin bu uygulamasına uygun düşer gibi de görünüyor. Efendim burada sohbetimiz noktarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.